Bundan 600 küsür sene evvel Bursa'da bir kitap yazıldı. Adına biz Mevlid diyoruz. Orijinal adı Vesiletün Necattır. Yani kurtuluşa vesile. Kurtuluş vesilesi. Okunduğu zaman okuyanlara ve dinleyenlere kurtuluş vesilesi olsun diye bu isim verilmiş. Süleyman Çelebi yazmış. Bursa Ulu Cami imamı olan Süleyman Çelebi ve 600 senedir Osmanlı toplumundan atalarımızdan bugüne hiç durmadan bizim vicdanlarımıza seslenen bir metindir. İnsanlar Kur'an okunurken anlam ağlamayan ve Kur'an okunurken vurdum duymaz davranan insanlar bile mevlit okunurken adeta kendilerinden geçerler. Elbette mevlit Kur'an-ı Kerim değildir ve haşa Kur'an-ı Kerim yerine konulamaz. Mevlit okunarak Kur'an'a vesile yapılmaz. Vesile Kur'an olduğu için Mevlid onun yanında okunabilir ancak. Hiç şüphesiz Mevlid okuyarak bizim atalarımız nesillerine birbirine bağlayan bir peygamber sevgisiyle yoğuruluyorlardı. Ve Hazreti Peygamberi en güzel sevmek bu coğrafyaların eseriydi. Çünkü Mevlid bizde vardı ve Mevlid Osmanlı Sarayı'nda mutlaka Mevlid, Mevlid gecelerinde törenler yapılarak padişah hangi camide Mevlid okutulacaksa oraya törenlerle giderek bütün İstanbulluların hepsinin fakir fukarasının doyurulduğu geceler olurdu. Ve Mevlid kandili geldiğinde Mekke ve Medine'den gelen hediyeler açılır, onların karşılığında ağalara hediyeler sunulur padişah. ...mebzul bir şekilde ihsanlarda bulunurdu. Mevlid biraz da bizim galiba duygularımızın ve gözyaşlarımızın tercümanıdır. Mevlit aslında içimizde duyulan bir aşkın, bir heyecanın eseridir. Peki bu aşk nereden gelir? Bu aşk Süleyman Çelebi'nin aşkıdır. Efendim hikaye şöyle. Vaktiyle Bursa Ulu Camide bir Arap vaiz vazederken. ederken... Bir ayet-i kerime okumuş. Bakara suresinin 285. ayeti. Ayet-i kerime şöyle diyor. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri hakkında ayırım yapmayız. Yani amener rasulü dediğimiz rüzde Sonra bu ayeti okuduktan sonra Hazreti İsa ile Hazreti Peygamber yahut diğer peygamberlerin hepsi birbirine eşittir diye başlıyor. Osralarda sıralarda Bursa'da Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında da bir tartışma var. Bunun işi iyiye götürmeyeceğini düşünen bir takım insanlar arasında camide tartışma çıkıyor. Ve Arap vaizinin söylediklerine karşı birisi ortaya çıkıp diyor ki Efendi senin söylediğin gerçektir, ayettir. Lakin yine aynı surede başka bir ayet vardır. O da şöyle der. O peygamberlerin bir kısmını diğerine üstün kıldık. Allah onlardan bazıları ile konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir. Bu da Bakara suresinin 253. ayeti. Bunun sonunda bu ayet okuduktan sonra Hazreti Peygamber ile Hazreti İsa, Hazreti Musa ve benzerinin diğer rasuller, Peygamberlikle, Resullük, Nebilikle, Resullük arasındaki farkı anlatır ve ondan sonra der ki Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti İbrahim gibi bazı peygamberler diğerlerine üstündür. Hazreti Peygamber de Hatem'in nübüve olmak dolayısıyla hepsine üstündür deyip bağlar. O gün Süleyman Çelebi bu hadiseye çok üzülmüştür. O kadar üzülmüştür ki kendi camisinde böyle bir hadise yaşanmasından dolayı akşama eve varınca eline kalemi, diviti ve hokkayı almış ve yazmaya başlamıştır. Mevlid dediğimiz altı bölümlük Mesnevi yani şiir 760 beyit içerisinde bir güzel şaheser olmuştur. Yüzyıllar boyunca pek çok dile çevrilmiş, pek çok kişi tarafından denenmiş, pek çok insan yeniden mevlüt yazmayı istemiş, Süleyman Çelebi'nin açtığı çığırdan ve onun gittiği yoldan yeni eserler üretmeye çalışmış ama hiçbirisi Süleyman Çelebi'nin mevlidi kadar güzel olmamıştır. Olamamıştır. Onun için Süleyman Çelebi'nin Hazreti Peygamber'e karşı duyduğu o aşk, o sevgi nasıl bir sevgidir ki ona böylesine müstesna bir sehli mümteni dıştan bakılınca söylemesi kolay gibi görünen ama işin içine girince hiç de söylenecek sözler olmayan muhteşem bir eser ortaya çıkarmıştır. Ruhu şad olsun.